Davetçinin Salih Amele ve Yol Arkadaşına Olan İhtiyacı Enes Yelgün Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam O'nun Resulüne olsun. Allah Resulüne Hira Mağarası'nda gelen ilk vahi, peygamberin hayatındaki birçok hadise gibi çokça ders barındıran bir hazinedir. Biz bu hazineden birkaç yazıdır faydalanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar cahiliye toplumunda Selim Fıtrat'ın barınmasının mümkün olmadığına, daveti omuzlamaya aday her ferdin imtihanlara karşı hazırlıklı olması gerektiğine, başarının sadece Allah'tan olduğuna değindik. İnşallah bu yazımızda da birkaç noktayı vurgulayıp ilk vahine ilgili yaptığımız çıkarımları bitireceğiz. D- Davetçi salih amellere ağırlık vermelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında ilk vahyi aldıktan sonra kendinden geçmiş bir halde evine geldi ve eşine başından geçenleri anlattı. Hatice radıyallahu anha annemiz de onu sakinleştirirken şu cümleleri kullandı. ''Asla korkma.'' Vallahi Allah seni ebediyen rüsva etmeyecektir. Zira sen Sıla-i Rahim'de bulunursun, doğru konuşursun, işini göremeyenlerin yükünü taşırsın, fakire kazandırırsın, misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında halka yardım edersin. Burada Hatice annemizin Allah Resulü'nün fiilleri olarak zikrettiği şeylerin hepsi Allah'ın bizlere salih amel olarak yapmayı emrettiği şeylerdir. Allah Resulü daha peygamber olmadan önce de fıtratının temizliği nedeniyle bu amelleri yapıyordu. Burada üzerinde duracağımız asıl nokta ise salih amellerin davetçiye faydasıdır. Öncelikle davetçinin her işinde olduğu gibi davetinde de başarılı olabilmesi ancak Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah'ın yardımı ise onunla bağları kuvvetli, dinine yardımcı, emrettiklerini ve nehyettiklerini dikkate alan kulların üzerindedir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed Suresi 7. Ayet Kim Allah'tan korkarsa, takvalı olursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, tevekkül ederse, Allah ona yeter. Talak Suresi 2. ve 3. Ayetler Allah, muhsinler, iyilik edenlerle beraberdir. Ankebut suresi 69. ayet. Çünkü Allah, kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Nahl suresi 128. ayet. Resulullah dedi ki, Allah şöyle buyurmuştur. Kim benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona savaş ilan ederim. Kulum bana ona farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Bir defa onu sevdim mi onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden isterse ona veririm. Eğer bana sığınırsa onu korurum. Bir gün Resulullah'ın bindiği hayvanın arkasındaydım. Dedi ki, delikanlı sana birkaç söz söyleyeceğim. Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat et ki Allah da seni kollayıp gözetsin. Allah'ın emri ve yasaklarına dikkat et ki muhtaç olduğunda her türlü yardımını karşısında hazır bulasın. İsteyeceğin de Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan yardım dile. Bilmiş ol ki tüm ümmet sana fayda vermeye çalışsalar Allah'ın yazıp takdir ettiği kadarıyla sana yararlı olabilirler. Yine tüm ümmet sana zarar vermeye çalışsalar ancak Allah'ın yazdığı kadarıyla sana zarar verebilirler. Çünkü kalemler kırıldı, mürekkep kurudu. Hatice radıyallahu anh'a annemizin sözlerinde dikkat çeken ikinci noktaysa zikredilen salih amellerin hepsinin ya umumi ya da hususi olarak insanlara faydasının olmasıdır. Gerçekten de bu ahlak davetçinin muhataplarını etkilemesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Müslüman her haliyle insanlara faydalıdır. O yüzden Allah Resulü Müslümanı her şeyiyle faydalı olan hurma ağacına benzetmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah ağaçlardan bir ağaç vardır ki yaprağa dökülmez. Tıpkı Müslüman gibidir. Nedir o? Hadi söyleyin bakalım buyurdu. İnsanlar kırlardaki ağaçların isimlerini saymaya başladılar. Benim içimden hurma demek geçti ama utandım söyleyemedim. Sonra ey Allah'ın Resulü sen söyle nedir o dediler. Resulullah hurmadır buyurdu. Maalesef şeytan, çeşitli oyunlarla Müslümanları bu fiillerden uzaklaştırmaktadır. Özellikle bunların çok küçük ameller olduğunu, daha büyük işlerle uğraşılması gerektiğini kulaklara fısıldamaktadır. Halbuki her küçük amel yapılacak olan büyük salih amellerin kapısıdır. Basit olanları yapmayanların büyük olanları hedeflemesi gerçekçi değildir. Hatice radıyallahu anha annemiz, vahyi insanlara ulaştırmak gibi büyük bir amelde, Allah'ın peygamberlerine yardımcı olacağını söylerken, yerden yükünü kaldıramayan insanlara yardım etme amelinin varlığını delil getirmiştir. Öyleyse kimse basit gibi görünen amelleri hafife alarak terk etmemeli, bilakis o amelleri hidayetin kalplere yerleşmesi için köprü olarak görmelidir. e. Davaya hizmette süreklilik için yol arkadaşı edinmek gerekir. İslam davası uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bu yolu tek başına yürümek her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden bütün peygamberler ve onların takipçileri kendileri arkadaş edinmişler ve o arkadaşların sebatı oranında davayı daha ileriye götürebilmişlerdir. Nasıl ki Musa aleyhisselam asabının ona yaptıkları nedeniyle hep tökezlemiş, kendini dertlerden bir türlü kurtaramamış, Allah Resulü ise hayırlı bir ashapla karşılaştığı için gözü hiç arkada kalmamıştır. İşte bu asabın içinde en önemli yere ise davetçilerin ailesi sahip olmuştur. Onların desteği yol arkadaşlığının hakkını vermeleri, diğer birçok sıkıntıyı unutturmuştur. Ama onlarla alakalı ufacık bir problem, geri kalan bütün güzellikleri etkilemiştir. Allah'ın lütfuyla Allah Resulü davasına ilk olarak eşini katarak onun desteğini alarak başlamıştır. Allah Resulü ilk vahyin hemen sonrasında Hatice radıyallahu anha annemizden büyük bir destek görmüş ve bu desteği asla unutmamıştır. Aişe radıyallahu anha der ki, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok. İhtiyarlıktan ağzının dişleri dökülmüş ve bir zamanlar ölüp gitmiş kureşli bir kocakarının nesini anıp duruyorsun? Allah sana onun yerine daha hayırlısını verdi, dedim. Allah Resulü bunun üzerine dedi ki, Hayır, Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti. Rabbi ile irtibatı, vahiy gibi sağlam bir bağ ile bağlı olan Allah Resulü dahi, insanlardan bazılarını yanında görme, onların desteğini alma ihtiyacı hissediyorsa, bu hepimiz için bir ihtiyaçtır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Davetimizi insanlara ulaştırmadaki başarımız, uzun yola dayanıklı, her fitnede hemen onun içine yuvarlanmayan kardeşleri yoldaş edinmekten geçer. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a, tır Bu yazı, temhit dergisinin 36 sayısında yayınlanmıştır.